Evet, Bolu Sakarsuyu da saygıyla yad edelim. Onların da bunun yıl 20. ölüm yıldırı. Biz, biz ülkemizde hiç kimsenin hele hele ozanlarımızın bu toprağa güzel şeyler eken, bu toprağın taşına, toprağında sesi olan, ezgisi olan hiç kimsenin aramızdan gitip gitmesine gönlümüz razı değil. Akarsu'yla da saygıyla yad ediyoruz. Midim, dertli geldi dövüşlerde sen midin dinledim garipim? sen mi? Asu yanıp yakılan türlü enerjiden süzülene. İmanım, İmam Hüseyin Seni dört köşeye Bağış edemişler Geldin immanım, İmam Hüseyin Yetiş canımıza İmam Hüseyin Yıllar gibi anasın gelmez Şehrine gidersen çıkasın gelmez Zalın yüzüne bağırmasın gelmez Çok teşekkür ederim. Ben dostlar. Bu muhteşem korumuzun, bu duygu dolu gecemizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben saniye önce aslında e, anons edildi adı ama ben bir kez onun sizi selamlamasını çok isterim. Türk'ünün nasıl güzel bir şey olduğunu binlerce kilometreden öteki o bir tarafta sizi burada takip eden bu güzel koroyu, bu güzel insanları takip edip gönlüyle, yüreğiyle burada hep olan ama bugün de fiziki olarak aranızda bulunan kıtalar arası bir dostu gerçekten. İngiltere'den sizi takip ediyormuş koromuzu ve bugün bu güzel koroyu izlemek üzere buraya gelmiş. Bu e, bence çok saygıya değer türkülerin büyüsü, insanımızın büyüsü, güzelliği. Bu. Güzel hanımefendi bence buraya bir sizi selamlamak üzere alkışlarınızla davet edeyim. <gülüyor> Mine Hanım, lütfen sizi bir alkışlasın sahnede, bir görün. Bakın, yıllardır bu koronun takipçisi, belki selamlamak ister. Yine genç bir avukat kardeşim var, sevgili Durmuş, o da koronun çok büyük destekçisi. Eğer bir cümle söylemek isterse, benim İngilizcem yetmez, sevgili Durmuş. Belki çevirirsiniz. Bir belki Ay, okay. Merhaba, iyi akşamlar. <gülüyor> so happy to be here. Thank you for your warm welcome and all your hospitality, especially to Salih Gündodu and his parents, Refiye Hanim and Lokman Bey. Thank you, Riza um, Hoja, for making me feel so welcome. <laughs> And thank you Ahmet uh, Ayan. Thank you Jackie Wise. For all your support to this choir. I feel very grateful and privileged to be with so many talented young people. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> öncelikle, öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> beni bu kadar güzel karşıladığınız için ve misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Öncelikle özellikle Salih'e, ailesine, Ayriza hocaya, Koroy'a verdiği destekler için Sayın Ahmet Ayan'a çok çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay, thank Bu bu salondaki herkes kadar ben de bu genç koro ile gurur duyuyorum. Sevgili arkadaşlar, umarım bu koroda öğrenmiş olduğunuz her şey hayatınızın kalan kısmında sizin başarılı, başarılı olmanız için bir kapı aralar. May this, uh, may this choir continue and prosper forever. Umarım bu koro sonsuza kadar var olur ve gelişerek devam eder. Çok teşekkür ederiz bu türkü dostuna, bu ülkemizin güzel dostuna sonsuz teşekkür ederiz ve bence onu sevgili durmuş, koromuzun içine alalım. Yani bu kadar uzay, son türküyü o da söylesin. He? Evet bu kadar hayalleri vardı. Evet anladım. Ne güzel değil mi sevgili dostlar? Bu değerli türkü dostu, İngiltere'de bütün korumuzun faaliyetlerini takip edip paylaşan güzel bir dost ve onun ötesinde ülkemizdeki bize ait bütün büyük değerleri özümsemiş, Mevlana'dan, Hacı Bektaş'a, Yunus'dan, Kazak kadar bize ait bütün büyük değerleri incelemiş ve oraya gönlünü vermiş bir e, türkü dostu. Bu güzel insana gerçekten teşekkür ediyoruz. Şimdi